Şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Abdestli olduğum zamanlarda da iğne yapmam gerekiyor. Evet. Abdestliyken iğne yapsam abdestim kaçar mı? Teşekkür ederim. Oradan bir kan, kan çıkıyor mu? Efendim? İğne yaptığınız yerden bir kan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sadece 4 milimlik benim iğnem. Hı hı. 4 santimlik yani. Çıkmıyor. Tamam. Ama iğne yaptığımda abdestim kaçar mı kaçmaz mı? Teşekkür, için. Ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar. İnsülün <gülüyor> iğnesi. İnsülünle kan çıkmadığı sürece orucu bozulmaz. Evet. Peki oruç bozulur mu? Hazır yeri gelmişken. Efendim ee, insülün ya zaten gıda değildir Hı -hı. Yani normalde Ebu Hanife Hazretlerine göre iğne orucu bozar. Ama Hanefi mezhebinden İmamey'ne göre İmam Muhammed ve İmam Yusuf'a göre gıda iğnesi olmayan iğneler, diyelim ki ağrı kesici iğneler orucu bozmaz. Şimdi zaten şeker halsası oruç tutamaz, tutmamalı. Ama ben insülin yaparak e, tutabiliyorum diyorsa insülin yapabilir ve orucu da bozulmaz.